888. konu. Bilal Habeşi radıyallahu anha ile kardeşinin evlenmeleri. Bilal Habeşi radıyallahu anha ile kardeşi kızlarını istemek üzere Yemen'den gelmiş olan bir aileye gittiler. Oraya vardıklarında Hazreti Bilal şunları söyledi: "Ben Bilal'im, bu da benim kardeşimdir. İkimiz de Habeşli köleleriz. Biz doğru yoldan çıkmıştık. Allah Teala bizi hidayete erdirdi. Köleydik, o bizi hürriyetimize kavuşturdu." Biz size kızlarınızı istemek üzere geldik, verirseniz Allah'a hamd ederiz, vermezseniz de Allah Teala her şeyden yücedir. Bilal Habeşi, radiyallahu anha'ın kendisini Araplara nispet olarak, ben onlardanım, diyen bir kardeşi vardı. Bir gün bu Araplardan bir kadına talip oldu, kadının ailesi de ona, eğer kardeşin Bilal gelirse kızımızı seninle evlendiririz, dediler. Kardeşinin ricası üzerine oraya giden Hazreti Bilal şehadet getirdikten sonra şunları söyledi, ben Rebah'ın oğlu Bilal'im ve bu da benim kardeşimdir. Fakat o dini ve ahlakı zayıf, kötü birisidir. Benden söylemesi, gerisi size kalmış bir şeydir. Ama isterseniz kızınızı yine de ona verebilirsiniz. Kızın ailesi de, bu senin kardeşin olduğuna göre kızımızı ona vereceğiz, dediler ve böylece kızlarını Bilal-i Habeşi, radiyallahu anha, ın kardeşiyle evlendirdiler.